Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sordu. Bilim adamları 8 saat uyku uyumanın insan sağlığına, e, sağlığa açısından gerekli olduğunu söylüyor. E, dinimiz açısından bu nedir? Bunun e, dinimiz açısından nasıl bir cevap vermek gerekir bu konuda? diye sormuş. Şimdi kıymetli kardeşim, ayetlerde Rabbimiz... Ee, övdüğü müminlerin özelliklerini sayarken Onların uykularını terk ettiği Allah'ı zikrettikleri Ve çokça Allah'ı zikrettiklerine yönelik Övgülerde bulunmaktadır Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, Çok az uyuyan birisiydi Gecelerini hep ibadetle geçirirdi Hatta ayakları şişinceye kadar ibadet ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır Alimlerimizden de birçokları onların hayatlarını incelediğimizde az uyuduklarını ve ilimle meşgul olduklarını, zikirle meşgul olduklarını görüyoruz. Bilim adamları bunu söyleseler de elbette ki bir insanı en iyi bilen Allah'tır, en iyi tanıyan Allah'tır ve onun resuludur. Onlar böyle tavsiyede bulunduklarına göre daha az uyumanın önemi ortaya çıkmış olur. Çünkü fazla uyudukça kalp e, tembelleşiyor, miskinleşiyor insan. E, fazla uyku, zaman kaybı, israf oluyor ayrıca. Yani icabında ihtiyaç halinde 8 saatte uyunabilir. Ama bunu devamlı 8 saat uyuyacaksın diye bir şart ortaya konulamaz. Ayrıca bu durum Yaşa ve bulunan ortama göre de değişebilir. Çünkü küçük yaştaki çocukların daha uzun süre uyumaları onların sağlığı açısından önemlidir. Belli bir yaştan sonra böyle bir ihtiyaç gerekmez. Ya da bulunan şarta göre, içinde bulunan hayat şartlarına göre de durum farklı olabilir. Çünkü bazı bölgelerde gece ve gündüz farkı çok farklı olabiliyor. Yani gece çok uzun, gündüz kısa olabiliyor. Yani bu, bu gibi durumlarda e, şartlar değişebilir. En iyisini bilen e, Allah'tır ancak çok fazla uyumanın da insana zarar verdiği de ifade edilmektedir. O halde makul ve kabul edilebilir bir seviyede uyku e, bir mümin için en faydalı olandır. Çünkü çok fazla uyku Gerçekten de israf olmaktadır, zaman israf olmaktadır. Bilim adamlarının tabii ki her söylediği doğru olacak diye de bir şey yok. Çünkü e, kulunu en iyi tanıyan Allah'tır. E, o halde bizim için bu noktada az uyku e, doğru bir davranış olacaktır Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi rabbil alemin.